Bismillah ve elhamdülillah. Vesselam ve selamu aleyhi Resulullah ve 16. ders. Sadisa aşarı 16. demek. Müderris ile Muhammed ve Ali arasında geçen, iki öğrencisi arasında geçen bir konuşma. Müderris, Limen hâzihil aklâmû ya Muhammedû. Ey Muhammed, bu aklam kimindir? Aklam çoğul kelime. Kalemler mi? Kalemler. Nasıl buluyorduk onu? Hatırlayın. Kalıp. Kök kelime. Kök, ke kök harflerini buluyorduk, Onunla evet. müfredin oluşturuyorduk, değil mi? Kalemun, aklamun. F, alun. Evet. Ey Muhammed, bu kalemler kimindir? Kime aittir? Limen, Muhammed. ''Hiyeli ya ustadı.'' ''Ey hoca, onlar verimdir.'' ''Müderris, hiye cemiletün cidden.'' ''Onlar cidden, gerçekten güzeldir.'' Eha, ''Ve hâdihil kütübül cedîdetü, ehiyeleke.'' ''Ve hâdihil kütübül cedîdetü, ehiyeleke.'' ''Ve bu yeni kitaplar, onlar senin mi?'' <gülüyor> Muhammed la yeli hamidin. Hayır, onlar hamidindir. Hamide aittir. Öğretريس Eyna de ya ihvanu? Ey kardeşler defterleriniz nerede? Le fatrukum. Hiye huna ala hadzal mektebi. Ali cevap verdi. Hiye huna. Onlar burada ala hadzal mektebi. Bu mas kitabın, işte masanın tövbe. Bu masanın üzerindedir. Kısa bir diyalog ancak bir dersi dolduracak kaideler içeren bir diyalog. Şimdi yukarıdakilere özellikle dokunmadım aşağıda açıklayayım diye. Yukarıda bazı kaydeler var. Ömrünüz boyunca unutmamanız gereken bazı kaydeler Önemli kaydeler Şimdiye kadar duyduğunuzun zıttını anlatan kaydeler grubu. Bana dikkat edeceksiniz. Temarino alıştırmalar. teemmelil emthiletel atiyete. Gelen misalleri düşün. Bir A maddesi var. Elif bir de B maddesi var. A maddesi bildiğimiz bir durumu anlatıyor. Tekrar edelim. Müfred el müfred el cem. Demiş. Müfred okuyorum. Haza talibun cedilun. Haza müpteda. talip On haberi. Cedid Talib'in sıfatı. Huve min Amerika, Bu yeni bir öğrencidir. Huve Biz min Amerika. Biz de farklı. <gülüyor> Belçika mı? Biz tamam. Önemli değil. Huve <gülüyor> min Belçika diyelim o zaman. Belçika. O Belçika'dandır. Evet. Bakıyoruz şimdi. Akıllı için kullanım. Kullanım bu. Akıllı, akil için kullanım. Akıllı için kullanımda müpteda neyse haberde ona uyuyordu. Adet ve cinste. Sıfat da ona uyuyordu. Sıfat da neyin sıfatıysa o ona dört hususta uyuyordu. Bak talip, müfret, müzekker. Cedid, müfret, müzekker. Merfu, efendime söyleyeyim. Ee, nekire. Marife değil Nekire. O talebi ifade eden zamir ise gene müfret müzeker huve geldi. Dikkat edelim. Cem'e geçiyorum. Haulâ-i tullabun cududun. Bunlar yeni öğrencilerdir. Müpteda haulâ-i çoğul olunca çoğul müzekker olunca haberde çoğul müzekker oldu Tullabın. Tullabın sıfatı da gene çoğul müzekkar oldu. Cududun oldu. Onu ifade eden zamir de çoğul olacak. Hım min belcikâ. Onlar Belçika'dandır. Evet. B maddesine geçtim. Karşılaştırmalı değil mi sizde evet, evet. evet. B maddesi. B maddesindeki müfret bildiğimiz bir durum. haza ki B maddesi tamamen gayri akiller için kullanımdır. Gayrakiller ifade eder. Haza kitabın cedidun huve min nereden? Belçika bel bel bel bel Huve min Belçika <gülüyor> Belçika <C> Söylemek <gülüyor> biraz zor, Alışmış dediğimiz. Evet. Bu yeni bir kitaptır. Kitap müfret müzekker olunca ona işaretten işaret zamiri haza müfret müzekker oldu. Dolayısıyla kitabın ııı e, sıfatı da müfret müzekker oldu. Cedidun. Onu ifaden zamir de huve, müfret müzekker oldu. <gülüyor> doğru mu? Evet. Bu üç madde bildiğimiz maddelerdi. Şimdi bildiğimizin zıttı bir kaide geldi. Cemde. Gayri akilin, ceminin çoğunluğunu kullanımında. Bildiğimizin aksine bir kaide. <gülüyor> B'nin cem maddesini okuyorum. Hazihi kütübün cedidetün. Hiye min belcih Şimdi A maddesinin cemine bakalım. A maddesinin ceminde tullab çoğul idi. Ona işaretten işaret zamiri cem geldi. Buraya baktık hazihi müfret geldi. Değil mi? Evet. Hazihi müfret müennes geldi üstelik. üstelik. Kütüp kitabının çoğulu o da müzekker. Ha, onu işaret zamir ise müfret mühennes geldi. Bir. Tüllabın sıfatı cududun idi. Cem müzekker. Kütübünün sıfatına bakalım. Cedidetun müfret mühennes geldi. O da şeyden dolayı var. <gülüyor> dolayı. Yok. A maddesinin cem maddesine bakıyoruz. Hüm min, min belçika dedi. O tullabı işaret edip tullabı zamir hum olarak cem müzekker geldi. B maddesinin cemine bakıyoruz. Hiye min belçika oldu. Yani müfret müennes geldi. Evet kaide. Nereye yazıyorsanız yazın. İster kitaba ister deftere ister aklınıza. Gayrı akil gayrı akil cem kelimelerinin akil Cem kelimelerin noktalı virgül altına bir ismi işareti virgül altına iki sıfatı sıfatı ismi işareti iki sıfatı virgül üç haberi ve dört zamiri, zamiri ne gelir? Müfret müennes gelir. Müfret müennes gelir. Yazınız bittiyse şimdi üzerine düşünelim tekrar konuşalım iyice yerleştirelim inşallah. Bir kelime akil bir kelime. Akil, akıllı ifade. Yani insan, cin, melek. Bunları ifade eden. Özellikle de insan için kullanılır akil ifadesi. Akıllı. Bir kelimenin cemi ne olursa olsun, ister müzekker olsun, ister mühennem olsun, onun işaret zamiri, sıfatı, haberi, efendime söyleyeyim ve zamiri, muttasıl veya mutfasıl zamiri o ceme uygun olarak gelir. Müzekkerse müzekker, mühennesse müzekker, mühennes gelir. Ama gayri akilde durum böyle değil. Gayri akil dediğimiz akılsız varlıklar. Yani hayvanlar, eşyalar ve benzerleri diğer mahlukat. İnsan dışındaki diğer mahlukat için kullanılır genelde. Gayri akil bir nesne veya canlının ise onun bu yazdığımız dört maddesi, ismi işareti, sıfatı, haberi ve zamiri, müfret mühennes gelir. Cem mühennesiydi, şey, Cem müzakkeriydi, müfret mühennes gelir. Bu çoğul gayri akil, ister müzakkerin çoğulu olsun, ister müennesin çoğulu olsun. Yani burada kutup yerine, başka bir kitabının yerine mesela Tabii medresetün de. olsun. Medresetün. Onun çoğulu medresatün. Değil mi? Evet. Efendim, mektabetun, mekatibu, çoğulu gelecek ileride. Bu gayri akil kelimeler ister müzekker kelime olsun, ister müennes kelime olsun. Önemli değil cinsi. Çoğullarının bu dört maddesi, ismi işareti, haberi, sıfatı, zamiri, müfret müennesledir. Sadece kendisi çoğul geliyor. Ama Kend çoğul. Sadece kendisi çoğul geliyor. Evet Şimdi, burayı, burayı bir daha açar mısın? Nereye şey? <gülüyor> Gelelim şimdi. Şeyin başına döndük. Diğerli başına döndük. Kitaptan takip edelim. Limen hadihil aklamu ya Muhammedun. El aklam ney? Kalem. Kalem. Kalem. Nasıl bir kelime? Cem. cem. cem. Nasıl bir neyin ki? Müfret, müfret müzekker. Müfret değil. El aklam. Cem, cem, cem, cem müzekker müzek müzek bir kelime. Cem, cem müzekker kelime. Cem, cem. Müzek ama gayri akil. İsmi gayri akil cem evet. mühennes. Şemizekkar. Evet. Onun ismi işaretine bakalım. Hazihi. <gülüyor> Müfret mühennesi. Evet. Hazihi. Havulai değil. Evet. Normalde aklamun öğrendiğimiz kaide gereği neydi? Havulai gelmesi lazımdı. Ama akiller için öyle. Gayri akiller için öyle değil. Akılsızlar için öyle değil. Hemen aşağı indik. Bu kalem nerri sordu müderris. Evet. Cevap nasıl geldi? Hiye. Müfret müennes, hum gelmedi, o kalemler hum gelmedi, Hiye geldi, Hiye neydi? Hube, Hiye. müfret müennes, zamiri değil mi? Evet. Müşaret. Aşağı inelim, müdahesin ikinci sözüne, Hiye cemiletün geldi, haber de müfret müennes geldi, cemiletün, Cemilet. cemilun değil, cemiletün geldi. <gülüyor> tamam? Evet. İsmi işareti sıfatı, zamiri, haberi. Mesela devam edelim bu sözcüğüne. Öğretmen müderesinin ikinci sözüne. Hâzil kutubul cedîdetü. <gülüyor> Kütüb kitabın Ol, çoğulu, cam müzekker. Onun ismi işareti müennes. Hâzil geldi. Müfred müennes. Sıfatı el cedîdetü. El cududu değil, el cedîdetü. Müfret müennes geldi. Değil mi? Zamiri Hiye gene. Eh hiye leke. Hiye. Onlar. Tercüme ederken o diye tercüme etmedik. Onlar diye tercüme ettik. Bunun genel, bu, niye böyledir? Genel bir kaide var. Külli cemin müennesun derler. Bütün cemiler müennestir. Gayri hakimler için. Gayri için. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Müsenna nasıl var mı abi? Bunun müsenna var mı? Neyin? Kaydahlıların mesela ceminin. değişiklik olmaz. Müsenna olması gerektiği gibi gelir. Öbür böyle Gel mesela talibani olsa cedidani olur. Talibetani cedide tani olur. Müsenna değişmez. Cem de sadece. <gülüyor> tamam? Burayı anlayırsak aşağıya geçip burada uygulamasını yapalım. Xavilil müptedae. Fi kullin, min al cümllatiyeti ila Gelen cümlelerden hepsinde müptedayi ceme çoğula çevir. Misal, ha <gülüyor> Beytun Bu evdir. Beytun çoğulu, buyutun. Beyt gayrakil bir kelime. Buyut da, gayrâkilin çoğulu cemi. Dolayısıyla onun işaret zamiri nasıl olacak? Hazih. Hazihi, müfret müerred gelecek? Hazihi bu oldu. Anlayabildik mi? Bundan sonra aşağısı, ben de iki sayfa, sizde kaç sayfa bilmiyorum. Tamamen bu alıştırma ile ilgili. Yani Haza Necmun, 19, evet. yani, 19. 19 madde. Evet. Haza Necmun bu bir yıldızdır. Bunlar yıldızdır diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Hadi hüncuğumun. Aynı zamanda bundan birkaç ders önceki gibi burada çoğul kelime kalıpları var. Necmun'un çoğulunu öğrendik. Nucumun. Beytun'un çoğulunu öğrendik. Buyutun. Fuulün vezni bunlar. Fuulün vezni çoğulları. İlk ikisinin beytü beyte dahi de hani dersek. Evet. Niye? Çünkü gayraki çoğul. Hı. Dersun durusun, beytun buyutun, necmun nucumun, fuulun bezin üzerine. On bak hocam. Maşallah hızlı gidiyorsun. gidiyor. Sıçlama tahtasını kullandı. <gülüyor> <ef -alun gülüyor> Gelelim inşallah. On beşte de Evet. ikinci kısım üç tane kalıp kalıp ya ondan dolayı ikinci kısım diyorum. Hâdâ galemun eklâmun efalun bezin. Kalemun, babun, nehrun. Mane biliyor muyuz? Nehir. Nehrun, nehir. Biliyor evet. <gülüyor> Bunlar Efalun ve iznih üzere bu çoğullar. Ondan sonraki üçlü, üçüncü grup Hâdâ cebelun, <gülüyor> Hâdihî cibalun, Fi'alun ve iznih üzere. Cebelun Dağ. Değil mi? dağ. Evet. Neydi bu o? Cengiz abi bir daha söyle mi? Fi'alun. Fi'a ayının çekeri var. İki fiyal. tanesi değil mi bu? Üç tane. da mı Evet. Cebelun dağ. Kelbun. Kelb? Köpek. Köpek. Köpek. Köpek. Köpek. Bahrun. Bahrun. Bahrun deniz. Deniz. deniz. Bahri oradan geliyor. Bahriye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Sen. gülüyor> Tamam. Evet. Onlarda yok. Yani. Vardı, <gülüyor> yok, yok. Ondan sonraki üçlü fuulün üzere. Bir Birincisi fuul, fuulün diye bu. Dördüncüsü fuulün, çeker olmadan. Kitabun, hımarun, serirun. Ondan sonraki üçlü 5. grup mefailu kalıbı olacağım Cem Cemsiga. Dolayısıyla gayrimusariftir. İnşallah daha sonra göreceğiz. Gayrimusarifliğini. Evet, evet. Sonunun tenmini olmadığını hatırlatmak isterim sadece. Hı. Mefa'ilu kalıbı. Defatiru Defterun Mektebun evet. fundukun, Fınduk Otel Nasıl burada gidersek göreceksiniz orada. Fınduk'u ne derler. Fınduk Otel o. Fındık otel olacak. <gülüyor> fındık Arap aday bizim otel gitti fındık oldu diye. Şey. <gülüyor> onlar öyle derse olacak? Kim der. haklı? Kim haklı onlar? <gülüyor> Türkçeden önce Arapça vardı. <gülüyor> evet, mefaid olalım. Orada mıydınız değil mi hocam? Bir çuval fındığı götüreceğim. <gülüyor> fındık burada. Bir çuval fındığa bir tane fındık. <gülüyor> <gülüyor> bir ay bu süreyle. <gülüyor> evet. Saatün <gülüyor> altın altıncı grup. <gülüyor> Hangisi? Saatün <gülüyor> galiba hayır. cemul Cemü mühennes salim. Cem-i salim nasıldı? <gülüyor> Müfret kalibi kırılmadan T açılıyor. Ondan önce metarifinden elif getiriliyordu. Sa-atün. Değil miydi? cem müzekker salim nasıldı? Metarifinden ve ve nun geliyordu. Müderri, Müderrisüne, mühendisüne gibi. Bu da talibatün gibi. Sa-atün. Cem-i salim kalıbı. Evet bu 6. grupta Cennet Salim Saatun Seyyaretun Tahiratun Tahira Teyyare uçak Havalan Metar evet, Metar evet. yani Tahirun kuş Tahiratun uçak Sonunda kapalı T varsa uçak Yoksa kuş, kuş. Evet. Şimdi bunların hepsi Yakın için idi Ve dikkat edin İlk beş tanesi haz ile işaret edilmişti. Çünkü müfred müzekkerdi bunlar. Sonuncu grup ise hazi ile işaretlendi. Neden? Çünkü onlar müfred müennes. Obayısıyla müennes olduğu için değil mi? Müennes. Kelimeler müennes. Kelime. Müennes kelime. Onlara nasıl çoğul ne işaretleyeceğiz? <gülüyor> hazhini. Hazhini. Aynı Aynı yine hazhini. ile. onun için. Zarkaya gelmedik ki daha. Sen önde gidiyorsun başta. <gülüyor> <gülüyor> son ikisi ise zalike necmun zalike sey tilke seyyaratun necm müfred müzekkar uzakta olduğu için zalike ile işaret ettik seyyaratun müfred mühendis uzakta olduğu için tilke ile işaret ettik bunların çoğununa nasıl işaret edeceğiz tilke ile ikisine de tilke ile çünkü gayri akillerin çoğunların işaret zamirleri Müfret müennes gelir. Yani tilke gelir. Anladık mı? İnşallah. Yine <gülüyor> yukarıda Gelsin ne olur ki? O gelmiş. İşte otomobilin birisi yakındaymış haziliyle gelmiş. Birisi tuzaktaymış tilkiyle gelmiş. Şükrücüm. Evet, anlaşıldı mı? Anlaşıldığını varsayarak geçtim ben şimdi üzerinde oturursan abi. İnşallah. <gülüyor> Eşir esales salis Üçüncü alıştırma. Eşir ilel esma ile gelen isimlere işaret et. Ne ile? Bismi işaretin işaret ismiyle işaret et. Hangi işaret ismine bir sıfat geldi. Münasibin. münasip bir ismi işaret ne için? Hangi işaret isimlerinden? garib, yakın içine olan. Haza, hadihi, haulai. Şimdi burada bir uygulamasını yapalım bakalım. Anlaşıldığını düşündüğümüz kaydı. Racülün, haber. Onun müptedası nasıl olacak? Haza. Çünkü neden? Müfret, müzet. Yakın, yakın için isim işaret. Ona haza uygun. Ricalün, haulai. Neden? Akil çünkü. Mufret. Akil olunca çoğul değişmiyor ha ulayi. Kelbun razil. Hazır Gayr-akil abi. Gayr-akil evet. Ama müfret. Ama mifret. Haza. Haza. Haza kelbun. Kilabun. Hah şimdi iyi. Hazır. Gayr-akillerin ceminde bu bahsettiğimiz kural. Ceminde çoğulunda. He. Kilabun, neyle işaret edecek? Hazih ile müfret müennesi işaret edecek. Durusun müderrisune ehevati, aklamun, kitabun seyyaratun, seyyaretun hımarun, kütübün humurun, aynun, tabibetun tabibatun bunları da siz işaret edeceksiniz. Bu kütübün mü kitabı Hangisi? Kütübün değil mi? Kitabında var kütübünde var. Kütübün Dokuzuncu kütübün. kitabında Dokuz, var dokuz kitap tabi evet, evet, evet. evet dördüncü alışmına geçtim errabi eşir ilel esma ile atiyeti bismi işaretin münasibin ne libaidi gelen isimlere uzak için münasip bir ismi işaret ile işaret et yani zalike tilke ile birincisi talibun Zalike. Zalike talibun. Değil mi? İkincisi Tullabun. Ulaike, ulaike. Ulaike. Niye? Akil çünkü. Necmun. Zalike. Zalike. Necmun. Çünkü müzekker. Müennes olsaydı tirkeyle işaretecektik. Nucumun. Tilki. Cem müzekker ama gayri akil. Tilke bintun, benatun, derracetun derracatun, serirun, sururun, decacetun, müderrisetun müderrisatun hacun, hüccacun mescidun ve seyyaratun siz işareteceksiniz. İnşallah. Burada da bu anlatılanı bir tablo halinde bize özetleyecek. hakimler için ve gayrı hakimler için olanı özetleyecek. esma işaretli işaretlil garip yakın için, işaret isimleri akıl, akıllar için. Evet. Müfret müzekker için hâzâ talibun. Değil mi? Evet. Müfret müzekker için hâvea. talip çünkü müfret müzekker. Müennes olursa Hadihi talibetun. Müfret müennes akil için hâzihi. Her ikisinin ortak da çoğulu oh. hâulâyi tullabun hâulâyi talibatun. Hemen altına karşılaştırmalı. Gayri akile geçelim. Esma-ülüşahettin garibi gayri akil. Akıl, akılsızlar, akıl akıllı olmayanlar için, akil olmayanlar için. Haza beytun müfret müzekker için haza beytun. Müfret müennes için hazihi seyyaratun. Müfret müzekker için, müennes için. Müfret müennes Aşağı ineyim. ve hazhi. Bu ikisinin ortak çoğulu ise gayri akil cen, olmasından dolayı gayri akil cen, İster ister olsun ister mühennes olsun evet. ne olacak? Evet. İsmi işarete müfret mühennes gelecek. Evet. Hadihi buyutun hadihi seyyaratun. Bu yakın için. Evet yani bu yakın. Tek başına müzekke çoğalıklar müennes oluyor. <gülüyor> <A> akılsızlar <gülüyor> öyle evet. Şimdi uzak işine geçelim. Esma-ül işaretlil ba'id akıllar için uzak ismi işaretler. <gülüyor> zalike talibun müfret müzakkeri için. Zalike bizde beytun abi. Bende ben ben beyt, tamam. işte. Bizim beyt akıl hala. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Evet. Zalike talibun. O öğrencidir. O mühennes olunca <gülüyor> talibun. Müfret müennes haliyle tilke olacak. Bu ikisinin ortak cemiyisi akıllı olduğu için ulaike, ulaike tullabim, ulaike talibat. Esma-ül işaretlil bayit gayru akil. Gayri akiller için uzak ismi işaretleri nelerdir? Müfret müzekker zalike beytun. O evdir. Müfret müennes tilke seyyaretun. O otomobildir. Her ikisinin ortak Cemisi ise gayrâ akıl olmasa sebebiyle müfret müennes şekilde işaret edilir. Tilke buyutu ve tilke seyyarat. Çok basit, çok kısa bir özet deyim. Çok kısa bir özet deyim. Akıllılar için müfret müennes ayrı cemleri ortak çoğul. Akıllılar için isim bahsediyor işaretten bahsediyorum. Müfret ve müzekker için ayrı. Müfret, müzekker için müzekker, ismişaret, mühennesi mühennesi işaret. Çoğulları, aynı. ikisinde çoğul ve aynı. Çoğul ve aynı. Ha ulai. Veya ulaike. <gülüyor> Akılsızlar için müfret, müzekker için ayrı, mühennesi için ayrı. Çoğulları aynı. Aynı. ortak ama tekil, müfret. Sizlik Çoğul değil de akıllardan tek var. akıllarda çoğul geliyordu. İkisi ortaktı. Bunda gene ortak ama cem değil. Müfredsi. Müfred ve mühennesi. İkifam. Maşallah. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Sorunuz yoksa ders bitti. Evet. <gülüyor> <gülüyor>